Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. E, dikkatimi dağıtmaması için hemen yorumları kapatıyorum. Müsaadenizle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve safihi ecmain. E, cümleten Ramazan-ı Şerifinizi e, tebrik ediyorum. Mübarek olsun. Allah Teala hepimize onun aklımızın erdiği ermediği, görebildiğimiz göremediğimiz bütün hayırlarını lütfetsin inşallah. Üzerimize fuyu zatını, nurlarını, bereketlerini, lütuflarını, rahmetlerini yağdırsın. Ve bir hadis-i şerifte çok meşhur bir hadis-i şerifte ifade edildiği üzere, Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat e, diye vasıflandırılan bu Ramazan-ı Şerif'in e, kendim için başta temenni ediyorum sizlerin de dualarıyla inşallah. Her dakikasının, her saniyesinin kıymetini bilenlerden etsin inşallah. E, Ramazan'dan önceki haliyle sonraki hali bir olanlardan etmesin bizi Rabbimiz. Ve daha işte şu anda bizi dinleyen bütün kardeşlerimizin kalplerinden geçen Güzel temennileri de lütfetsin inşallah. Şimdi biz e, türgevdeki arkadaşlarla Ramazan etkinliğimizi e, planlarken etkinlik demeyelim o kelimeyi de pek sevmiyorum. Ramazanda icra edeceğimiz vazifeyi diyelim planlarken e, pek de Ramazan'ın ruhuna çok da uygun olmayan bir konu seçtim ben. E, onların kabahati yok bunu ben seçtim. E, çünkü arkadaşlar bu dinden uzaklaşma konusunda İnanın her gün en az 3-4 tane soru geliyor bana. Sadece bana geliyor. Kim bilir daha bu konuda çok daha kıymetli hocalarımıza, vaiz arkadaşlarımıza, psikolog arkadaşlarımıza kim bilir ne kadar çok başvuru oluyor. Son birkaç yıldır böyle bir giderek, ivmesi giderek artan bir şey var. Bir hareket var toplumda bilhassa gençler arasında ama şuna emin olabilirsiniz ki sadece gençlerle sınırlı değil yani ileri yaştaki yetişkin insanlarda da aynı eğilimi gözlemleyebiliyoruz. İlk başlarda hepimiz bir parça tedirgin olduk hatta bazılarımız inkar etti yani yok öyle bir şey işte bu biraz da şişiriliyor falan dendi. Belki de haklıdırlar inşallah öyledir çünkü e, biz vaizlere genellikle e, insanlar sorunlarını anlatır yani biz sorun dinleyen insanız öyle olduğumuz için de kaçınılmaz olarak o, sadece sorun e, var zannedebiliriz hani çok yaygın zannedebiliriz. Düşünün ya yani hiç kimse gidip işte benim evladım şöyle ahlaklı böyle imanlı diye gidip anlatmaz bir vaize değil mi işte problem olduğunda anlatır. Bu nedenle böyle problemin bütün toplumu kapsadığını zannetmek belki yanıltıcıdır bu açıdan baktığımızda. Neyse sözü uzatmayayım. Efendim biz bu Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'in bu konuya nasıl baktığını, bununla ilgili ayetleri tespit etmeye çalışacağız. Üzerine konuşmaya çalışacağız sizlerle birlikte. Arkadaşlar ha, ilk başlarda yaşadığım o e, tedirginlik, panik hani ne oluyoruz, nereye gidiyor bizim gençlerimiz işte her şey nispeten nispeten dünya hiçbir zaman mükemmel olmayacaktır ama her şey nispeten daha kolayken dini yaşamak daha kolayken her yerde işte mescitler çoğaldı işte eee yani örtünme problemi diye bizim toplumumuzda yaşadığımız çok büyük krizler aşıldı vesaire görece olarak daha kolayken ne oluyor şimdi diye böyle bir endişe ve panik e, yaşadığımı. Daha sonra e, bilhassa kuran Kerim'le irtibatınız ise arkadaşlar o size ya hayatla ilgili her gün oradan bir cevap gelir biliyor musunuz? Ee, bunu şimdi parantez açarak söylüyorum. Ee, ben Kur'an-ı Kerim'in e, adeta canlı bir kitap olduğunu düşünüyorum ve diyorum ki yani şimdi bakıyor ben Fatma Bayram işte açacak bugün Kur'an-ı Kerim'i okuyacağı bölüm onun bugün yaşadıkları veya yarın karşılaşacağı şeylerle ilgili bir bölüm oluyor. Yani her bölümde siz hakikaten hani William Çitik de aynısını söyler. Kur'an'ı en iyi okuma şekli rastgele okumaktır der. Rastgele okumaktan kastı hani böyle böyle rastgele bir yer açıp okumak değil anladığım kadarıyla. Sırayla okurken siz diyelim ki bugün işte Ali İmran suresinin 5. sayfasında kaldınız. Açtınız şimdi bu sohbetten sonra inşallah açtınız. Dediniz ki iki sayfa okuyayım yatmadan önce. İşte o iki sayfa sizin için rastgele bir yerdir. Yani çünkü siz 14 Nisan'da bu iki sayfayı okuyacağım diye planlamamıştınız. İşte okurken bir bakacaksınız ki bakarsınız ki benim öyle oluyor şahsen o gün bugün yaşadığınız veya bugünlerde yaşadığınız bir soruna veya bir hadiseye orada çok açık ve net bir cevap olduğunu görürsünüz sanki bize yani hepimizi takip ediyor Kur'an-ı Kerim evlerimizde durduğu köşeden ve e, o gün neye ihtiyacımız varsa onu öne çıkarıyor yeter ki biz o iki kapağı açıp orada görebilelim ben de işte bu süreçte biraz üzüntü kaygı, panik, eee panik boyutunda olmasa da bir kaygı yaşarken bu konuyla ilgili dinden uzaklaşmayla ilgili bir baktım ki Tahminimden çok daha fazla ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de bu konuyu işleyen. Bunun üzerine e, net yazdaki bir çalışma grubunda, bir atölyede e, Kur'an mealini baştan sona okurken bu konuyu e, seçtim kendime. Ve e, hazır yapılmış bir çalışma da olduğu için, çok taze bir çalışma olduğu için elimizde e, Türgev'deki e, bu eğitimleri planlayan e, hocalarımıza, Teklif ettiğimde onlar da kırmadılar, kabul ettiler sağ olsunlar. Yani biz şimdi arkadaşlar çarşamba akşamları bu saatte 4 hafta boyunca bu konuyu işleyeceğiz. Ve... Ee, Tabi Ramazan'ın hani insan istiyor ki böyle Ramazan'ın feyizlerinden bahseden işte ibadetlerdeki hikmetlerden bahseden işte bizi böyle hayır hasenata ibadetlere teşvik eden e, konuları anlatsın hocalarımız o insan değil mi dinleyici olarak. Fakat biz böyle bir yol tercih ettik. Benim e, acizane kanaatim kendimle ilgili bir gözlemim. Arkadaşlar, Mesela ben genç, çok gençken yani 14-15, 13-15 yaşlar arası diyelim ortaokul öğrencisiyken e, bilim teknik dergileri alırdım. O zaman tam bir Darwinist çizgide, ateist Darwinist bir çizgide yayın yapan bilim teknik dergileri benim e, imanımı çok artırmıştır. Yani e, bu dinden uzaklaşmayla ilgili ayetleri de okuduğumda dine daha çok yapıştığımı, daha çok sarıldığımı, daha çok... E, kendimi oraya ait hissettiğimi gördüm İnşallah sizde de böyle bir etki meydana getirmesini ümit ediyoruz veya en azından ne oluyor yani ne oluyor nedir bu akış nereye gidiyor bunu görme fırsatımız olacak her şeyden önce şunu söyleyeyim arkadaşlar iman bir tercih meselesidir yani içinde ihtiyar, irade, kes yani özgür irade ve bilinçli bir tercih Olmadığı zaman imanın bir kıymeti yoktur zaten. Taklidi imanda bile bir bilinçli tercih vardır. Yani siz hani neye nasıl inanacağınızı başkalarını taklit ederek e, bu, bilebilirsiniz. Ama en baştan inanmayı seçmeniz sizin özgür iradenizle olması gereken bir şey. Dolayısıyla bir defa bunu burada ifade edelim. Baskı arkadaşlar insanı mümin yapmaz, münafık yapar çoğunlukla. Ya her şeyi reddeden daha güçlü bir karakterse her şeyi reddeden inkarcı bir kişi doğar baskıdan veyahut her şeyi kabul etmiş görünen, çünkü o baskıya dayanamadığı için kabul daha zayıf olan karakterler e, nifak yolunu tercih ederler. Ha, belki Stockholm sendromu gibi yani kendisine bu baskıyı yapana duyduğu hayranlık sebebiyle mümin olan da çıkabilir içlerinden ama dinimizin arzu ettiği bu değildir. Nereden biliyorum bunu arkadaşlar? Dinimizin arzu ettiğinin bu olmadığını nereden biliyorum biliyor musunuz? Allah Teala'nın yani ben bir anneyim. Ee, çocuklarım var ve çocuklarımın şimdi hepsi yetişkin ve elhamdülillah Allah onlardan e, hadsiz hesapsız razı olsun daha da raz, e, rızasını kazanacak yollar açsın cümle evlatlarımızın önünde. Hepsi müminler, imanlılar, ahlaklılar elhamdülillah. Ama tabii her yaşta belirli e, kaptan kaba döküldük yani değil mi? Şimdi bu süreçte hep şunu düşünmüşümdür. Ben şimdi bir anneyim. Anne e, yani tabii ki evlatlarının her konuda en iyisini olmasını ister. Ama bir kulum yani benim gücümün bir sınırı var. Otoritenin bir sınırı var. Benim e, insanları etkilememin bir sınırı var. Buna rağmen biz anne babalar arkadaşlar çocuklarımızı istediğimiz gibi yapabilmek için ne kadar güç sarf ediyoruz bir düşünün yani neler yapıyoruz neler yapıyoruz. Peki haşa bu örneğin çok iyi anlaşılmasını rica ediyorum haşa bizde tanrısal bir güç olsaydı yani insanlara istediğimizi yaptırma gücümüz olsaydı acaba insanları bu kadar özgür bırakabilir miydik? Yani Allah Teala'ya o kadar büyük hayranlık duyuyorum ki bu konuda arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? Yani düşünün her şeye gücü yeter. Hepimizi şu anda dünyada ne kadar zalim, kafir, kötülük yapan, işte insanlara hayatı dar eden, işkence eden, tecavüz eden değil mi? Ne kadar dünyada insan var yani kötülük işleyen insan var. Hepsini mum gibi yapabilir bir dakika bile sürmez. Yarın sabah bir kalkarız ki hepimiz e, otomatik bir şekilde ezan okunuyor, namaza duruyoruz. İşte tam gıybet edeceğiz, dilimiz tutuluyor falan yani hiçbir kötülüğü yapmıyoruz. Bütün iyilikleri yapıyoruz, mum gibi olmuşuz. İstese hepimizi böyle yapar allah Teala. Ama bunu bizim tercihimize bırakıyor, bizim seçimimize bırakıyor. Diyor ki ben size doğruyu ve yanlışı anlatıyorum, siz seçeceksiniz diyor. İşte... E, ve biz seçmediğimiz zaman da bunun bir kıymeti olmuyor yani e, zorunlu olarak yaptığımız şeylerin bir kıymeti olmuyor Allah katında e, bizi meleklerden de üstün kılan Allah-u Alem yani o çok tartışmalı bir konudur ama işte bu kötülüğe olan kapasitemize rağmen iyiliği tercih edebilmemiz ve bu ikisini birbirinden ayırt edecek bir ilim bilgi sahibi olabilmemizdir bu nedenle arkadaşlar bir süre sonra bende o kaygı hali yatıştı yani şöyle dedim Allah Teala görmüyor mu yani bunlar onun kulları değil mi e, ve Kur'an-ı Kerim'de bize e, o örnekleri kendisi anlatmadı mı yani bakın Yakup Aleyhisselam oğullarını istediği gibi yapamadı. Nuh Aleyhisselam oğlunu istediği gibi yapamadı. Karısını istediği gibi yapamadı. Lut Aleyhisselam hakeza hanımını geride bırakmak zorunda kaldı. Yani kafirlerle beraber helak edilen bir kişi oldu. Ve Kur'an-ı Kerim'de Lut ve Nuh'un ee, eşleri aleyhisselamların eşleri kafir kadınlara yeryüzünde örneklik önderlik eden kişiler olarak görünüyorlar. İşte İbrahim aleyhisselam babasını yola getiremedi. Ve bunların örnekleri Efendimizin amcasıyla olan ilişkisi, bu Talip'le olan ilişkisi. Bu örnekler bize boşu boşuna anlatılmıyor arkadaşlar. Ondan sonra bir e, daha sakin bakmaya başladım hadiseye ve karşıma bazı ayet-i kerimeler çıktı. Kur'an-ı Kerim'den bir taraftan tabi Okuyoruz yani ezber yapıyorum, ezberimi tekrar ediyorum, tefsir çalışıyorum, Kur'an okuyorum. Baktım ki Allah Allah yani Kur'an-ı Kerim'de insanların inandıktan sonra dini terk etmeleriyle ilgili çok derin tahliller yapan ayet-i kerimeler var. İşte bu akşam sizlerle bunları paylaşacağız arkadaşlar. Dörde böldük konumuzu. Birinci bölüm giriş Konusu, giriş bölümü yani Kur'an-ı Kerim bu dinden dönme konusuna genel olarak nasıl bakıyor onu göreceğiz bu akşam. ikinci bölümde dinden dönmenin sebepleri konusunda neler söylüyor Kur'an-ı Kerim. Çünkü bu konuda yapılmış çalışmalar var, akademik araştırmalar var. Fakat bu araştırmaların ne kadar... ...şey kaldığını gördüm, sınırlı kaldığını gördüm ben Kur'an-ı Kerim'le meşgul olunca. Çünkü o araştırmalar daha ziyade sosyolojik çerçeveden bakıyorlar. Ama aslında insanın iç dünyasında derinlerinde yani o sosyolojik sebepler aslında sürecin son nokta son bölümlerini dile getiriyor. O süreç çok daha derinde önceden başlıyor insanın iç dünyasında. Dolayısıyla ayetler çok daha geniş kapsamlı ele alıyor konuyu. 3. bölümde, 3. oturumumuzda sonuçlarını konuşacağız. Kur'an-ı Kerim'e göre insan dinden döndükten sonra dini, dinden uzaklaştığı zaman Allah onu ee, nasıl karşılayacak nasıl karşılıyor ne, ne vaatlerde ne vaidlerde bulunuyor ee, dinden döndüğümüzde bizi ne bekliyor yani bununla ilgili ayetleri göreceğiz ve son oturumda inşallah Allah nasip ederse dinden dönmenin tam zıttı olan Dine sımsıkı yapışma konusunu var. Ta simu bihabillahi Allah'ın ipine hep birlikte topluca sımsıkı yapışın. ittisam deniyor buna. Efendim dine sımsıkı yapışma konusunu işleyeceğiz inşallah. Sadece Kur'an-ı Kerim'de hadislere e, girmek gerçekten benim boyumu aşıyor. Ve e, yani o zaman büyük bir teze dönüşü bu. E, efendim ama yeri geldikçe tabii ilgili hadisler varsa onlara da değineceğim. Şimdi herkese, burada bulunan herkese hararetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Öncelikle İslam ansiklopedisinden irtidat maddesini lütfen okuyun. Yani bir konuyu çalışacağınız zaman arkadaşlar o konuyla ilgili temel kavramları ansiklopediden bakmanız gerekir. İslam ansiklopedisinden bakmanız gerekir ki e, o kavramlar artık sizin konuyu daha sağlıklı bir şekilde ele almanıza yardım edecektir. O kavramların zihninizde netleşmiş olması. Mesela irtidat, mürtetle ilgili inanılmaz yayınlar var. Youtube'da da böyle ben bir iki tane e, bu konuları çok ele alan işte <gülüyor> artık hocalarımız diyelim yani akademisyenlerimizi e, dinle, dinliyorum, dinledim bir iki tane konuşma. E, o kadar böyle seçmeci yaklaşıyorlar ki yani onları dinlediğinizde diyorsunuz ki bütün İslam alimleri mürtet idam edilir demiş sanki. Halbuki antiklopediye okuduğunuzda böyle olmadığını göreceksiniz. Bu konunun çok tartışmalı bir konu olduğunu göreceksiniz. Ama öncelikle şunu söyleyeyim inşallah biraz sonra ayetlere başladığımızda tekrar edeceğim. Klasik dönemde İslam tarihinde arkadaşlar mürtet olmak demek sadece insanın inancını kaybetmesi olarak anlaşılmamış. Bir savaş anında devletine ihanet etmesi, milletine ihanet etmesi yani safını bırakıp karşı tarafa geçmesi olarak anlaşılmış. Dolayısıyla mürtet eşittir vatan haini muamelesi görmüş yani. Fukaha da konuya bu açıdan bakmışlar. Bilhassa cezaların şiddetli olması gerektiğini savunan Fukaha. Ee, i̇nşallah maddeyi okursanız, irtidat maddesini okursanız bu konuda e, çeşitli mezheplerin, fakihlerin görüşleri ve o görüşlerin dayanakları, nereye dayanarak bu görüşleri e, i̇ddia etmişler onu oradan göreceksiniz yani e, sizden ricam herhangi bir konuda bir kişiyi dinlediğiniz zaman arkadaşlar e, o kişinin yani bu ben olayım başkası olsun vaiz olsun işte akademisyen olsun e, şunu bilin yani şu ihtimal her zaman vardır hakikatin bir kısmını anlatıyor olabilir size. Seçerek anlatıyor olabilir çünkü kendi argümanlarını üzerine inşa edeceği bir zemin kuracak ilk önce o zemini kurarken çoğunlukla adil olmuyoruz arkadaşlar çünkü biz bir düşünce üretmişiz o ürettiğimiz düşüncenin sağlam bir zemin üzerine yani sağlam argümanlar üzerine kurulmasını istiyoruz ki sizi ikna edelim. Yani işte ikna etme gayretiyle anlatanlarda bu e, hakikati kendi istediği gibi şekillendirme çabası görülüyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizim yapacağımız şey onların anlattıklarını kontrol etmektir kontrol etmektir nasıl kontrol edeceğiz işte tekrar tekrar söylüyorum lütfen ansiklopedinin bizim için ne kadar büyük bir nimet olduğunu ne büyük sağlam bir dayanak olduğunu tekrar tekrar size hatırlatıyorum arkadaşlar çok küçük bir çabayla yani iki tane tıkla google'a tıklıyorsunuz tdv İslam ansiklopedisi yazıyorsunuz açılıyor onun arama butonuna aradığınız kelimeyi yazıyorsunuz ve ulaşıyorsunuz tabi burada mesele şu Hangi kelimeyi arayacağınızı nereden bileceksiniz? Ama artık o kadar, o kadar da bir ayırt etme kabiliyetiniz yoksa zaten siz her anlatı <gülüyor> anlatılana inanma konusunda e, çok dayanaksız e, kalmışsınız demektir. Allah yardımcınız olsun. Peki arkadaşlar çok uzattım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de e, dinden uzaklaşmayla ilgili en bariz, en öne çıkan ve irtidat kelimesinin doğrudan geçtiği, ve sebeplerin açıklandığı ve alternatifinin sunulduğu bir ayet-i kerime var. Müthiş etkileyici bir ayet-i kerime arkadaşlar. Yani bu ayetin önemini ben size nasıl anlatsam? Ee, şöyle söyleyeyim. Bir genç grubuna eğer böyle bir kere falan gideceksem genellikle bu ayet-i kerimeyi mutlaka anlatmayı tercih ederim. Çünkü arkadaşlar kimin ayaklarının yere sağlam basabileceğini, Allah Teala'nın hangi tip insandan razı olduğunu ve onu desteklediğini anlatan bir ayet-i kerime bu. Bu ilgili yani dinden uzaklaşmayla ilgili Maide suresinin 54. ayet-i kerimesi. Ben onu 54 ve 55 yani bir sonraki ayet-i ile birlikte sunacağım şu anda nazarlarınıza. Çünkü arkasından işte o e, okuyunca göreceksiniz. Aradaki ilişkiyi okuyunca göreceksiniz. Önce e, metnini okuyalım ve mealini verelim. Sonra biraz izahına geçelim. E, ya eyyühellezine amenu diye başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Men yârtedde minkum an dinihi. Sizden her kim dininden dönerse, bakın tam yani bugün yaşadığımız problemi söylüyor. Sizden her kim dininden dönerse, şimdi e, bu ayetin tefsirini Elmalı'dan bakın arkadaşlar, çok etkileyicidir. Artık her bütün detayları da burada anlatmam mümkün değil. E, bir defa şunu anlıyoruz, Allah Teala hiç kimseyi zorla, kendi iradesine aykırı olarak zorla bu dinde tutmayacaktır. Dönmek mi istiyorsun? Sen bilirsin diyor Allah Teala. Sen bilirsin diyor. Çünkü bakın arkasından ne diyor? Fesefeye bir kavim. Siz dininizden mi döndünüz? Tamam. Güle güle size Allah öyle bir topluluk getirir ki sizin yerinize. Fesefeye etillahu. Allah bir topluluk getirecektir. Bir kavim kavim kelimesi geçiyor. Bir kavim getirecektir sizin yerinize. hatta burada Elmalı Hamdi Yazır Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazdığını tefsirini hatırlatırım. Diyor ki Allah Teala diyor bu dine yapışmayı sarılmayı terk eden kavimleri terk etmiş ve bu dinin bayraktarlığını onlardan alıp başka kavimlere vermiştir. Şimdi de diyor Türkler diyor biz bunu terk edeceğiz derlerse diyor Türklerden alır başkasına verir diyor Allah hiçbir millete muhtaç değildir diyor. Hiçbir insana da muhtaç değildir arkadaşlar. Yani dinden dönen kendi kaybeder. Allah ona muhtaç değildir. Allah öyle bir topluluk getirecektir ki şimdi buradan sonra arkadaşlar Allah o dinden dönenleri adeta yani gözden çıkarıp efendim onun yerine getirdiği kendisinin hoşnut olduğu e, topluluğun vasıflarını sayıyor. Bu da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Eğer biz e, Allah ile ilişkimizi, yaratıcımızla ilişkimizi e, sağlam tutmak ve onun git ne halim varsa gör dediği bir kişi olmak istemiyorsak, onun ona yakın olmak istiyorsak, şimdiden sonra sayılan vasıflara dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl bir kavim bunlar? Yuhibbuhum veyhubbunehu Allah onları seviyor ve onlar da Allah'ı seviyor. Bu ifade bakın arkadaşlar insanın Rabbi ile ilişkisini anlatabilecek yüzlerce ifade var. Teslimiyet var, işte boyun eğme var, ibadet etme, kulluk bunların hepsinin içinden sevgiyi seçti Allah yani. Çünkü dindarlık Allah sevgisi üzerine inşa edilir arkadaşlar. Bu sevgi kelimesi çok e, sündürüldüğü için çok pörsütüldüğü için ben onu çok itinalı kullanırım e, tam tersine hatta biraz da böyle gücük bir tarafım vardır yani insanların göz ardı ettiği kavramları iyice onların gözlerine sokmak isterim mesela korku yani dinde korkunun da yeri vardır derim niye korkuyu reddediyorsunuz çünkü dindeki korku nezir inzar yani insana akıbetini anlatarak onu korkutmak demektir. Yani seni bak ne bekliyor? Bunu anlatmak demek ki bu bizim için de, bir dehşet değildir. Tam tersine bizim büyük hayrımızadır. Yani siz işte mesela e, trafik tabelaları gibi düşünün. İşte bu caddede hız yaparsanız e, hız yasağı var. Bu tabela size ne, bu tehdit midir yani? Sizi uyarıyor değil mi? Burada hız yapmayın çünkü burada hız sınırlaması var diyor. Bunun gibi düşünüyorum ben. E, ama burada dikkat edin. Bir numaralı ifade olarak hem de iki taraflı. Allah onları seviyor, onlar da Allah'ı seviyorlar. Öyle bir topluluk getirir Allah. Sonra, ''Evilletin alel e, müminin'' Müminlere karşı zillet kelimesi geçti bakın. Detaylara çok giriyorum, vakit yetmeyecek. ''Evilletin alel müminin'' Müminlere karşı son derece alçak gönüllü arkadaşlar. Müminlerden bakın genç arkadaşlar. Arkadaşlar böyle işte çeşitli tarzlarımız var bizim kendimizi ait hissettiğimiz topluluklar oluyor büyük hani o millet şablonu millet kavramının içinde bir de kendimizi daha yakın hissettiklerimiz var ben bunu Sultanbeyli otobüsüyle Fenerbahçe otobüsü kıyaslamasıyla anlatırım hep insanlara işte diyelim ki siz mesela kibarlıktan, zerafetten, temizlikten, işte estetikten falan çok hoşlanıyorsanız Fenerbahçe otobüsünde kendinizi çok rahat hissedersiniz. Ee, ama aslında oraya ait değilsiniz. Yani şey toplumda böyle ayrımcılık yapmak istemiyorum. Sembolik düşünün bu otobüs meselesini. Demek istediğim arkadaşlar e, müminler Mesela Efendimizin hayatında da bunun sayısız örnekleri vardır. Ne demişti Mekkeliler hatırlayın biz seni gelip dinlemek istiyoruz. Çünkü sen kıymetli bir insansın bizimle itibar ettiğimiz bir insansın ona emin diye isim takmışlardı biliyorsunuz. Fakat senin yanında hep ayak takımı var. Senin yanına geldiğimizde onlarla bir olacağız diye gelmiyoruz. Bize ayrı bir gün tahsis et onları yanına almayacağın bir gün tahsis et o gün gelip seni dinleyelim demişlerdi. Ve Efendimiz neredeyse yapacaktı bunu düşündü yani yapsam mı diye. Çünkü onları kazanmak için ayet-i kerime ile Kehf suresindeki ayet-i kerime ile kesinlikle bunu yapmaması gerektiğini söylendi. Yani müminler arkadaşlar keşke böyle olmasa ama müminler terk kokabilir, müminler biraz kaba saba olabilir, müminler biraz ıı, toplumun daha nispeten alt kesimleri olabilir, sizin çevrenizdeki dindarlar böyle olabilir yani. Şimdi ne yapacaksın? ne yapacaksın bu çok ciddi bir imtihanımızdır bizim yani çok inançlı insan insan mesela sağlam inançlı insan ama sen kendini ona yakın hissetmiyorsun İşte o konuda uyarıyor bizi gördünüz mü yani çok derinden başlıyor bizi uyarmaya Allah Teala bu müminler Allah'ın sevdiği müminler nasıllardır müminlere karşı son derece alçak gönüllüdürler o burunlarını havaya kaldıran Ezze yani İzzetli, onurlu ve hani böyle e, mesafeli duruşu kime karşı yaparlar? Alel kafirin, kafirlere karşı yaparlar. Yani arkadaşlar, bilhassa genç arkadaşlar, e, dinsiz, imansız birisi e, Allah, ama bu kafir nasıl yani dinsizlik propagandası yapan, dinsizliği yaymaya çalışan birisi, sizin hoşunuza giden bir, Toplumsal konumu olduğu için onun karşısında kendinizi ona daha yakın hissediyor. Ama dindarları da sizin beklediğiniz e, fiziksel performansı gösteremedikleri için dindarlara da kendinizi uzak hissediyorsanız işte dinden uzaklaşmanız başlıyor. Orada başlıyor arkadaşlar. Onun için Allah Teala sevdiği yani siz dini, dini, dini terk mi ettiniz? O zaman ben sizin yerinize öyle bir topluluk getiririm ki ben onları severim. Onlar beni severler ve on, Allah hatırına arkadaşlar biz Allah diyeni Allah hatırına severiz. Onun hatırına değil o kişi hatırına değil Allah hatırına severiz. Ee, neyse burayı uzatmayayım. Yüca nefise bilillah. Allah yolunda cihad ederler bunlar. Cihat kelimesini de içeriğinde muhtemel olan savaşı dışlayarak olabildiğince işte kişinin kendisiyle mücadelesi falan diye anlatmaya çalışıyorlar. Eyvallah öyle olsun. Yani bir mücadeleleri bir çabaları vardır. Şimdi diyorlar ki işte cihat savaş değil çünkü İslam'da savaş yok. İslam'da nefsinle mücadeleyi anlatıyor bu. Peki kardeşim o zaman nefsinle mücadele et çünkü Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce cihat ayeti var. Cihadı emreden. Ayetler, hadisler yüzlerce var. E bunların sen nefisle mücadele et, etmek demek olduğunu söylüyorsun. Eyvallah, onu görelim, onu görelim. Anlatabildim. Kendimiz için söylüyorum ama bunu. Yani ben güya şimdi İslamı şey göstereceğim. Hani insanlar nazarında hoşlarına gidecek şekilde göstereceğim. Güya işte İslam'ın savaşçı tarafı modern dünyada pek böyle kabul görmüyor. O zaman onu yok sayacağım. Peki kıtal kelimesini ne yapacağız? İşte o var. O ayrı bir problem olarak dursun bir tarafta. Efendim ne diyorum? Bu böyle psikolojik gelişim için kişinin kendi nefsiyle mücadele etmesi demektir. İşte küçük cihat, büyük cihat falan. E tamam eyvallah o zaman hazlarında bir mücadele et bakalım. Hazlarında bir mücadele et nefsinle bir mücadele. Et. Bir taraftan böyle söyleyip sonra tam tersini e, hani hiçbir mücاهده ortaya koymadığımız zaman da bu cihatla ilgili ayetleri e, nasıl böyle es geçtiğimizi göstermek istiyorum size. Bir de şimdi can alıcı noktaya geldik arkadaşlar. Velayeh ne levmete laim. Bunlar hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Yani arkadaşlar bana ne derler var ya e, İsmet Özel'in bir e, yazısında geçiyormuş ben bilfil görmedim ama o kadar çok atıf var ki ona e, Allah'a uzun ömürler versin sağlık afiyet versin ben de o atıfa e, bir katkıda bulunayım yani ben de at, e, şey, zikredeyim o atıfı ne derler diye bir putumuz var bizim diyor ne derler putu diye bir putumuz var. İşte Kur'an-ı Kerim'de bakın arkadaşlar burada kaç tane özellik sayıldı Allah'a Allah onları seviyor onlar Allah'ı seviyor müminlere karşı alçak gönüllüler kafirlere karşı son derece onurlu ve dik dururlar asla onlara imrenmezler efendim Allah yolunda cihad ederler ve bana ne derler diye bir korkuları yoktur işte bunlar arkadaşlar bugün Bugün yani 1500 yıl sonra bu kelimelerin nazil oluşundan yüzlerce yıl sonra bugünkü gençlerin de dinden uzaklaşmalarının temel sebeplerini zikrediyor. Yani çünkü kabul görmek, işte to o toplumsal bir takım şeyler var, kriterler var, ee, sizin hani böyle tırnak çekebilirsiniz yani out olmamanız, in olmanız için bir takım sizden beklenecek davranışlar var. Onları önemsediği için de hepimizin kendi iç dünyasında çeşitli oranlarda dinden uzaklaşma ya şahit olabiliyoruz. Şimdi bu ayetin tefsirinde, Kur'an yolu tefsirinde diyor ki arkadaşlar tam yeri gelmişken yani şu anda burada İrtidattan bahsediliyor çünkü olduğu gibi o kelime geçiyor. Yani onu hatırlatan bir kelime bile değil. Tam men yertedde diye irtidat kelimesi geçiyor. Tam yeri gelmişken bu ayeti kerimede dinden dönen kimselerden ve bu davranışın doğurduğu sonuçlardan söz edildiği halde ölüm cezası zikredilmemiştir. Dolayısıyla böyle bir büyük bir cezadan yeri geldiği halde söz edilmemiş olması ölüm cezasının yalnız dinden dönme günahının değil Müslümanlara karşı savaş durumuna geçme suçunun yani vatana ihanet ve hani safı terk edip bir savaş sırasında safı terk edip düşman tarafına geçme suçunun karşılığı olduğu anlayışını desteklemektedir bu ayet-i kerimedeki. Ee, konunun ele alınış şekli diyor Kur'an yolu tefsiri peki bunlar hiçbir kınayanın da kınamasından korkmazlar devam ediyoruz <gülüyor> bu Allah'ın bir fazlıdır bu bir fazilettir bu bir çok üstün bir mertebedir bu bir derecedir insanlıkta Yüttiği manyaşa Allah bunu dilediğine verir. Vallahu vasi oni alim, vasi ve alim isimlerini zikretti. Ayetin sonunda her şeyi kuşatan, her şeyi bilendir diyor. Allah dilediğine verir derken ha bak işte o zaman Allah bana vermemiş diye düşünmeyin. Allah dileyene verir şeklinde de bunları yorumlayalım. Kesb meselesi o da bir bahsi diye şimdi oraya girmeyelim. Şu kadarını söyleyelim arkadaşlar. Siz de fark etmişsinizdir ki Allah'ın sevdiği güçlü onurlu müminin arkadaşlar güçlü bir karakteri var. Burada anlatılan aslında güçlü bir karakterdir. Bakın tercihi belli, safı belli, kimin yanında olduğu belli isterse o kişi işte e, lastik ayakkabılı ve e, nerede ne yapacağını, elini kolunu nereye koyacağını bilemeyen hani bir Anadolu köylüsü olsun fark etmez. Eğer imanı sağlamsa kendisini ona yakın hissediyor. Diğeri de son derece janti tam böyle bir centilmen olsun fark etmez. Eğer küfrün propagandasını yapıyorsa, Allah'ın dinine düşmanlık yapıyorsa ona karşı da son derece onurlu dik bir duruşu var. Bu hangi karakterle olabilir arkadaşlar? Şimdi gelelim yetişkinlere, gençlerin dinden uzaklaşmasından çok rahatsız olanlara. İşte siz ve biz hepimiz arkadaşlar çocuklarımızı bulundukları her ortamda, her ortamda Müslümanlıklarını büyük bir gururla taşıyabilecekleri güçlü bir karakterle yetiştirebildik mi? Güçlü şimdi burası da bir saat sürer. Onu, o yüzden geçeyim ama bir soruyu zihinlerinize e, yerleştirmiş olayım arkadaşlar. Biz genellikle güçlü bir karakterde çocuk yetiştirmeyi çok tercih etmeyebiliyoruz. Dilimiz öyle söylese bile uygulamada öyle biliyoruz. Çünkü güçlü bir karakterle uğraşmak zor olduğu için ve önce biz uğraşacağımız için onunla işte istekleri bellidir, inatçılık yapar, direnir, öyle kolay kolay yola gelmez, her seferinde ikna etmen gerekir, Açıklaman gerekir. İşte bu mücadeleyi göze almayacağımız için sindirilmiş çocuklar yetiştirmeyi iyi ahlaklı çocuklar yetiştirmek zannediyoruz. Ve o sindirilmiş çocuk bizim elimizden çıkıp işte üniversiteye gittiğinde, belli ortamlara girdiğinde o sindirilmiş karakterle o ortamda İslam'ı temsil edecek gücü kendisinde bulamadığı için o e, büyük bir yük oluyor onun sırtında ve o yükten kurtulmak istiyor. Bunu kendileri söylüyorlar arkadaşlar. O, benim konuştuğum gençler de bunu kendileri söylüyorlar. Diyorlar ki ben her yerde işte... Başörtümle e, İslam'ı temsil eden ve dolayısıyla şu hareket yakışmaz, bu hareket yakışmaz diye böyle düşünmek zorunda hissetmiyorum. istemiyorum kendimi. Böyle olmak istemiyorum diyor. Çünkü o güçte değil. Anlatabildim mi arkadaşlar? Çok basite indirgediğimin farkındayım. Bu kadar basit olmadığının farkındayım ama böyle bir konuşmada da bu kadarına temas edebiliyoruz. Bunun detaylarını efendim, e, başka daha derin çalışmalarda inceleyebilirsiniz. Ayet-i devamında 55. Ayet-i Kerime'de e, tam tersi işte bu artık Allah'ın sevdiği bu topluluk e, efendim bu e, yani o dinden dönenler gitti. Allah'ın sevdiği ve bu özellikleri toplayan, e, taşıyan bir topluluk geldi. اِنَّمَا veli اللّٰهُ Sizin veliniz Allah'tır ve Rasuluhu peygamberidir. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا الَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُطُونَ ve وَهُمْ رَاكِعُونَ Namaza devam eden, zekatı veren ve Allah'a saygıyla boyun eğen müminlerdir sizin dostlarınız diyor. Yani, dostluk ilişkileri yoluyla uzaklaşmanın ve yakınlaşmanın olduğuna da çok kuvvetli bir işarettir bu. Yani sen tamam işte o yukarıda sayılan özellikleri gerçekleştirdin. Allah'ın sevdiği kişi oldun. Şimdi eğer dostunu yanlış seçersen sen de o şeye girebilirsin. O girdaba girebilirsin. Dikkat et senin dostun kim olacak Allah olacak Resulü ama buradaki dost veli kelimesi bu veli kelimesine de e, bakın Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar. Sıradan bir benim eş düzeyim bir arkadaş demek değildir o sadiktir. Veli ise bana önderlik eden benim fikir sor, sorduğum e, takip ettiğim taklit ettiğim kişi demektir. Yani hayran olduğum kişi demektir. Benimle aramda bir hiyerarşik bir ilişki vardır veli de. Dolayısıyla benim hayran olduğum onun gibi olmak istediğim kişiler kimler olacak onu sayıyor. Allah Resulü, Allah virgül Resulü sonra namaza devam eden, zekatını veren ve Allah'a gönülden boyun eğen müminlerdir sizin dostlarınız. Bu e, yani güzel bir Müslüm ka Müslüman karakteri inşa ettiniz şimdi bu karakteri korumak istiyorsanız bu insanlarla, bu şartları taşıyanlarla dostluk yapmanız gerekir demiş oluyor bize ayeti kerime arkadaşlar. E, ayetle ilgili kişisel notlar e, çıkarmışım. E, burada e, değineceğim bir e, noktanın altını çizeyim. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmamak, yani dinden uzaklaşmayı, özgürlük, birey olmak... Gönlünce yaşamak vesaire gibi cazip sözlerle paketleyenler bize bu böyle paketliyorlar işte sen birey ol bak seni ailen annem babam buraya yönlendirmiş ama işte sen gerçekten bunu istiyor musun özgür ol e, kendi hayatınla ilgili kararları kendin al seçimlerin sana ait olsun falan diye böyle çok cici sözlerle e, paketleniyor bu dinden uzaklaşma e, reklamları bunu böyle paketleyenler aslında tek tarzda yaşayan bir dünya vatandaşı yani ideal tüketici üretmek istiyorlar arkadaşlar çünkü aynı kişiler aynı kişiler bize bunları e, şey yapanlar empoze edenler bu kelimelerle bu cümlelerle bizim nasıl giyineceğimize karışıyorlar çünkü Aa, böyle giyinemezsin bu çok demode Nasıl eğleneceğimize karışıyorlar nasıl evleneceğimize kar yani modayı düşünün bütün o akımları düşünün yani sizi, siz gerçekten din, dinden uzaklaştığınızda çünkü din size baskı yapıyor ve sizi işte bir kalıba sıkıştırıyor ve orada kendiniz olamıyorsunuz böyle düşünüyorsunuz diyelim ki dinden uzaklaştığınızda artık ondan sonra her kararınızı gerçekten kendiniz mi alıyorsunuz? Gerçekten kimsenin etkisinde kalmadan özgürce mi yapıyorsunuz bütün seçimlerinizi? Gerçekten birey oluyor musunuz? Gerçekten neyi nasıl tüketeceğinize ya da tüketmeyeceğinize e, akli bir bakış açısıyla ölçerek biçerek karar veriyor musunuz gerçekten? Yani bu paketlenen e, dinden uzaklaşmayı paketleyen sözlere de bu açıdan çok çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Arkadaşlar bir başka boyuta geçelim. Bu ama maide 54'ü çok çalışmanız lazım. Yani bu kadar yetmez gerçekten. Hep böyle dönüp dönüp bakmamız gereken burada nedenmek istemiş diye, onun bizim hayatımızdaki karşılığı nedir diye dönüp dönüp bakmamız gereken bir ayet-i kerime. Kur'an-ı Kerim'de insanların dinden uzaklaşma sebeplerine dair genel, e, ifadeler var arkadaşlar bunları da gruplandırdım ben bir bir defa e, Ali İmran suresi 179. ayet-i kerime benim bu konuda e, zihnimde ampullerin yanmasına sebep olan bir konudur ışığın yanması ha evet böyle bir boyut var dedirten bir ayet-i kerimedir onunla başlayalım bir defa Allah Teala arkadaşlar iman ettik deyince bizi kendi halimize bırakmıyor yani iman ettiniz tamam tık atıyorum sana sen geç bu tarafa sen bizdensin sen oldun demiyor arkadaşlar bunu bileceğiz. İman bir iddiadır imtihan ediliyor. Hepimizin imanı Kur'an'da bize bildirildiğine göre imtihandan geçiriliyor. Şimdi bu maide 179 bakın nasıl bize konuyu sanki bugün inmiş gibi bu ayet-i kerime arkadaşlar. Nasıl gözümüzün önüne seriyor detaylarını. Mekane neyse metni okumayayım çok vakit geçiyor. Ey inkar inkar edenler parantez içinde. Allah müminleri pis, pisini temizinden ayırmadan bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Mekane Allahu yederral mukminina ala ma entum alayh hatta yemizal khabith min tayyib Yani herkes iman etti. Şimdi bu Medine döneminde inen bir ayet. Herkes iman etti. Hızla herkes Müslüman oluyor. Peki Allah Teala tamam hepiniz Müslümansınız harika hepinizi işte cennete koyacağım mı diyor arkadaşlar hayır şimdi bunu ayıklayacak kim gerçekten iman etti kim işte bir menfaat bekleyerek iman etti veya da kim kim zayıf kim kuvvetli Allah Teala bunu ayıklayacak arkadaşlar şöyle bir soru gelebilir aklınıza ama gelmesin lütfen gecenin bu saatinde niye Allah imtihan ediyor bilmiyor mu? Arkadaşlar Allah'ın imtihanı kendisi bilmek için değildir. Biz kendimizi bilelim diyedir. Allah bizim imanımızı imtihan eder, teslimiyetimizi imtihan eder, takvamızı bütün iddialarımızla biz imtihan olunuruz. Ben Müslümanım demek de bir iddiadır. O iddiayla da biz imtihan olunuruz. İşte bu ayet kelime de bunu söylüyor. Diyor ki Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah gaybı bildirmek için peygamberlerden dilediğini seçer. Artık Allah'a ve peygamberlerine iman edin. İnanır ve sakınırsanız sizin için büyük bir ecir vardır diyor. Kur'an yolu tefsirine bakarsanız bu ayetin e, i̇niş sebebini ve işte e, ne demek pisi temizinden ayırana kadar müminleri imtihan edecektir. Yani arkadaşlar bir şey gibi düşün, bir elek gibi düşün, bir elekten geçeceğiz arkadaşlar. Eleğin dibine dökülenler olacak, eleğin üstünde kalanlar olacak. Ve e, bu kaçınılmaz olacak. O yüzden mesela e, hani canınızı yakar mıyım sizi üzmeden nasıl söyleyeyim bunu? Ben bu nasıl diyeyim? imtihan kesin olduğuna göre ve Allah Teala sağlam olanla olmayana, çürükle sağlam olanı ayırt edeceğini kendisi söylediğine göre arkadaşlar bazılarımız ayıklanacağız. Bu bizim sevdiğimiz bir kişi olabilir, çok yakın duyduğumuz yakınlık duyduğumuz bir kişi olabilir. Bunun bizde o da imtihan edilecek arkadaşlar. Benim acizane kanaatim. Yapabileceğimiz bakın burada şimdi pratik benden öneriler de beklediğinizi biliyorum. İşte ben bu çocuğuma ne yapayım kardeşime ne yapayım falan diye soruyor. Şey diyorlar mesela hangi kitabı okutayım ona. Yani bir bekliyor ki bir kitap var o kitabı okuyacak ve kızı iman edecek tekrar örtünecek. İşte bir de tabi bu dinden dönmenin hep kızlar üzerinden konuşulması da çok ilginç. Sanki bütün oğullarınız çok dindar. Hepimizin oğulları çok dindar. Çok sağlam Müslüman bir tek kızlar dinden dönüyor. Böyle de değil bunu da bilelim arkadaşlar. Yani e, oğullarımız da dinden dönüyor fakat onların İslam'ı temsil eden bir görüntü erkeklerimizde kalmadığı için o görüntüyü terk ettikleri de anlaşılmıyor. <gülüyor> fakat İslam'ın bir Müslüman görüntüsünü mesela biz bir İnsanı görüyoruz arkadaşlar. O acaba dindar bir insan mı? inançlı bir insan mı? Nereden biliyoruz? Nereden biliyoruz? Hanımı örtülü mü değil mi? Ona bakıyoruz. Çünkü adamlarda hiçbir görüntü kalmadı artık. İslam'ı temsil eden. Ar Anlatabildim mi arkadaşlar? Olmalı mı? illaki ki o ayrı bir tartışma. Ben vakayı söylüyorum yani. E, dolayısıyla e, böyle bir toplumun bir kesimi dejenere olup öbür kesim pi kalmaz onu da söyleyeyim. Bir toplumda yükselme varsa her kesim birden yükselir. Düşüş varsa her kesim birden düşer arkadaşlar. Ve olacaktır yani. Olacaktır. Bazı imtihanları yaşayacağız biz. Orada da bizim tavrımız çok önemli. Mesela benim tavsiyem arkadaşlar çocuğunuza zorla okutacağınız kitabın ona hiçbir faydası olmayacaktır. Ama siz çok kitap okursanız e, neden kötülük problemi var, Allah şunu niye yapıyor, İnsanları ne imtihan ediyor, kelami bir takım tartışmalar bunlar. Bu tartışmalara da siz çok okursanız anne babalar olarak bu, bu derdi taşıyan insanlar olarak bir okumak, iki o çocuğunuzla, o kardeşinizle, o arkadaşınızla her kimse bu güven ilişkisi kurabilmişseniz siz onun için hala bir şey yapabilirsiniz. Ama siz okumuyorsanız siz öğrenmiyorsanız siz araştırmıyorsanız arkadaşlar nasıl rahat ediyorsunuz yani inandığınızı söylediğiniz bir konuda birisi size iki tane cümle içeren bir soru sorduğunda hiçbir cevap veremiyorsanız, o inandığınız söylediğiniz şeyi kendinize bile açıklayamıyorsanız nasıl okumadan araştırmadan rahat ediyorsunuz ki ve nasıl yetiştireceksiniz çocuklarınızı yani. Çünkü sürekli bir soru bombardımanı. Bir de ben şuna dikkat ettim. Soru bombardımanı içindeler o çocuklar. Şuna dikkat ettim. Bir, bir 10-15 kişi kadar bu konularda problemi olan gençlerle görüştüm. Arkadaşlar iki şey sordum onlara. Bir, dini nereden öğreniyor? Okuyor musunuz? Kitap okuyor musunuz? Büyük çoğunluğu okumuyor arkadaşlar. Peki dini nereden öğreniyorsunuz? Youtube izliyorlar. Youtube videolarından. Her şeyi oradan öğreniyorlar. Sonra bunlar birbirini Gençlerde arkadaşlar yani görüşen kişiler değiller ve hiç kitap okumayan birinin kurabileceği cümleler değil kurdukları cümleler. Ve birbirlerinde ortak olan çok kavram aynı kavram kullanıyorlar. Aynı soruları soruyorlar. Yani copy paste o sorular kopyala yapıştır sorular. Onlardan duyduğum kavramları arkadaşlar eve geldim Google'a yazdım. Ve belli başlı kişilerin videoları çıktı. Tabi burada onları ben söylemeyeceğim size. Bu kadar zahmeti siz de gösterin, siz de ulaşabilirsiniz. Siz de bulabilirsiniz. Onun için yani o çabayı, imanı kurtarma çabasını, koruma çabasını e, zaten imandan vazgeçmeye hazır olan kimseden beklemeyin yani. Önce siz kendiniz bunu yapın diye. Söylüyorum yani e, pedagoglar eğitimciler bize şunu söylüyorlar bir çocuk yaşı büyüdükçe dünyayı tanıdıkça ya ben bu ve dışarıdan bir şeyler duydukça ben bu konuyu bir de annemle konuşayım babamla konuşayım diye sizinle ilişkisine ve bilginize ilişkisine ve bilginize güveniyorsa o anne baba başarılı bir anne babadır. Yani bir ilişkinize güvenmesi lazım. Onu dışlamayacağınıza, reddetmeyeceğinize, ona kötü muamele etmeyeceğinize, baştan savmayacağınıza güvenmesi lazım. İkincisi de gerçekten bilebilir. Annem bunu bilebilir. Bu evrim teorisi neymiş ya? Yani biz Adem'den gelmedik mi? Bunu ben annemle bir konuşayım diyebilmesi lazım yani arkadaşlar. Her şeyi öğreniyoruz. Bunları da öğrenebiliriz. Sonra arkadaşlar Taha Suresi. 83 ve 88. ayetler arasında Samiri hadisesi anlatılıyor ve orada da bu bilgisayar bir şeyler yapıyor bana orada da arkadaşlar imanı onların buzağı heykeliyle imanlarının imtihan edildiği meselesi anlatılıyor bunu da Söyleyip geçeyim uzun bir bölüm çünkü ona siz bakarsınız. Kur'an-ı Kerim'de imanımızın imtihan edileceğine dair en kuvvetli ayetlerden en açık ayetlerden biri de Ankebut suresi 2 ve 3. ayetlerdir. Orada da bunu ben çok söylerim yıllardır çok söylediğim bir ayettir. اَحْسِبَا النَّاسُ اَنْ en اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar iman ettik deyince biz onları bırakacağız ve imanlarında hiç imtihan etmeyeceğiz mi zannediyorlar diyor. Yani her devrin, bak bunu unutmayın arkadaşlar, her devrin insanının imanı imtihandan geçmiştir. Kimininki güçle denenmiştir, firavun gibi bir güç var yani. Kimininki zulüm ve işkencelerle imtihandan geçmiştir, ashab-ı uhdud gibi. Kimilerin ki şu anda da biz bir e, imansızlık propagandası, bir yaşam tarzı e, ile imanımız imtihan ediliyor. Arkadaşlar başka faktörler de olabilir. Genel olarak bunu söylüyorum. Ve laqad fetennalladîne min qablihim Biz onlardan öncekileri de imtihan ettik. Feleye'lemennallahu'llezîne sadıkû ve leya'lemennel kâzibîn. Efendim Allah elbette e, imanında sadık olanı ve imanında, e, iman iddiasında samimi olmayan yani yalancı olanı mutlaka ortaya çıkaracaktır diyor ayet-i kerime e, bu ayetin ne zaman indiği, kimler hakkında indiği e, tefsirde açıklanıyor bunlara bakabilirsiniz arkadaşlar birinci sebep bu Allah imtihan edecek İkinci sebep kalplerin katılaşması yani iç dünyamızla ilgili sebepler zikrediliyor e, dinden dönme sebepleri arasında Bakara 74 ve 75. ayette bundan sonra kalpleriniz katılaştı diyor bazı insanların kalbi e, katılaşır.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 Ey müminler onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Bu kalbi katılaşmış olanların inanacaklarını mı umuyorsunuz? Bir cümle söyleyeyim. İnsanın kalbi ne zaman katılaşır arkadaşlar? Kalbinin sesini dinlemeyi terk ettiği zaman. İlk başta bakın o dinden dönme hareketlerinin ilk başında kalp itiraz eder. Ruh itiraz eder. Ruh iman, imana aşıktır arkadaşlar kalp vicdana aşıktır ve şey yapmaz yani Allah'tan ayrılmak istemez. Ela tatma innul kulub. Dikkat edin kalpler ancak Allah'ı andığı zaman huzura kavuşur diyor. Ve o kalbin sesini susturdukça dinlemedikçe gider aynen iki insan arasındaki ilişki gibi yani siz beni hiç kulak asmazsanız sözlerim hep havada kalırsa bir süre sonra söylememeye başlarım. İşte kalp de bir süre sonra e, susuyor ve katılaşıyor arkadaşlar. Bir başka içsel sebep öğüt ve ikazları ciddiye almayıp şeytana uymak. Bu da Zuhruf suresinin 36 ve 39. ayetlerinde e, zikredilmiş. Allah'ın mesajını görmezden gelen kimseye. Yani söylense de kulak arkas ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de kafirlerin özelliğidir arkadaşlar. İnnellelîne keferû seavun aleyhim e em la diyor. Kendisine ikaz yapıldığı zaman üzerinde düşünmemek, üzerinde düşünmeden reddetmek bir kafir özelliğidir. Onun için bunu yani ikadi konularda olmasa da mesela günahlarla ilgili bir ikaz yapıldığı zaman şimdi ondan da hoşlanmıyorlar. Emri bil maruf nehyanil mümkerden kimse hoşlanmıyor arkadaşlar. Hatta dinden uzaklaşma sebebi olarak diyorlar kimse kimseye karışmasın diyor. Tamam da ben karışmıyorum tabii ki Allah bile karışmıyor istediğini yapabilirsin sen. Ama eğer ben sana gidişatının yanlış olduğunu söylemezsem ben yanacağım ne olacak o? Yani çünkü benim böyle bir gölim var. Söylemek durumundayım yani. Tabii ki kibarca söylemeliyim. Tabii ki seni incitmeden söylemeliyim. Yani o söylemeli Herkes söylememeli. Sadece çok iyi bilenler söylemeli elbette. Yani orada çok kafa göz kırdığımızı biliyorum. Ama yine de kimsenin kimseye hatta anne babanın bile çocuğuna karışmaması gerektiğini iddia etmek de Kur'an'a taban tabana Zıt bir konudur arkadaşlar böyle bir şey yok. Kalpler birbirine bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela hadis-i şerif söyleyeyim şimdi burada. Diyor ki sizden öncekilerin kalpleri nasıl birbirine benzetildi? Bir arkadaşını günah işlerken görür ona ikaz eder. Fakat o arkadaşı günahı bırakmaz. Fakat o kişi ikaz etmeyi bırakırdı. Görüşmeyi de kesmezdi derken Allah kalplerini birbirine benzetti diyor işte Zuhruf suresi 36 ve 39. ayette Allah'ın mesajını görmezden gelen kimseye bir şeytan tahsis ederiz. Artık bu onun arkadaşıdır. İnsanlardan da şeytana şey, hizmet edenler vardır biliyorsunuz kendilerini doğru yolda zannederken bu şeytanlar onları yoldan saptırıp dururlar size verdiğim ayet numaralarına lütfen bakın tefsirlerine bakın burada hepsini açıklamaya zaman yetmiyor Muhammed suresi 25 ve 26. ayet kelimede de arkadaşlar doğru yol kendileri için apaçık hale geldikten sonra sırt çevirip dönenlere şeytan bunu süsler diyor yani sen ne kadar akıllısın, sorguluyorsun bak öyle körü körüne inanmıyorsun. Yani böyle çok süslü ifadelerle süsler. Kendilerine yanlış yolda ilerleme cesareti verir. Ayeti okuyorum. Bu da onların Allah'ın gönderdiği vahiyden hoşlanmayanlara bazı hususlarda sizin dediklerinizi yapacağız demeleri yüzünden olmuştur. Neden ya yani Allah'ın indirdiği vahyi reddedenlere tabi olmaları yüzünden o yolu şeytan onlara süslemiştir. Allah onların gizlediklerini bilir diyor. Bu da Muhammed suresi 25 ve 26. Ayet Dış faktörler var bir de arkadaşlar bizi imandan çevirmek için yani imandan çevirme yolunda bizi etkileyen dış faktörler var. Bunlar bir tanesi kafirleri dost edinmek az önce epeyce konuştum onun için hızlıca geçeyim Ali İmran suresi 28. ayeti kerime bakın ne diyor arkadaşlar eee minden müminin ve her kim bunu yaparsa yani müminleri bırakıp kâfirleri dost eder, edinirse fele ise Allahi fi şeyin illa en minhum tuqah onlardan gelecek bir korunma bir tehlikeden korunma şeyi hariç tehlikeli bir durum hariç her kim kâfirleri dost edinirse Allah ile olan bağını koparmış demektir fele ise minallahi fi şeyin Hiçbir aralarında hiçbir ilişki kalmamıştır. Kim müminleri bırakıp kafirleri dost edinirse Allah ile olan bağını koparmış demektir diyor. Yine Kur'an yolu tefsirinde bunun sebebin üzülüyle ilgili hadiseler anlatılıyor bakabilirsiniz. Maide suresi 51. ayeti kerimede Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin bakın 51. de demin söylediğim 54'ün hemen yukarısı o sayfayı bir okuyun arkadaşlar ilk başta anlattığım ayetin hemen yukarısı bu. İlk önce neyle başlıyor o dinden uzaklaşma süreci onu görüyoruz burada. Ey iman edenler Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Yani onların mesela onların giyindiği gibi onların yaşadığı gibi onların adabı muhaşeretlerine bir düşünün film sektörünü düşünün sadece arkadaşlar. Burada da öz yapalım yani. Hani yerine güçlü bir alternatif koyamadığınız zaman sadece bunu izleme, bunu okuma, bunun gibi yaşama demek yetiyor mu yani bugün için? Böyle küçülmüş bir dünyada. Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır. Ve men yetevellehum minkum fe innehu minhum. Sizden kim onları dost edinirse bilin ki... O da onlardandır diyor bu ayet-i kerime. Yine tefsirde bu konu uzun uzun açıklanıyor. Ben size söyleyip geçeyim. Ali İmran suresi 99 ve 101. ayetlerde de yine bu konu işleniyor. 149 ve 50. ayetlerde de bu konu işleniyor. Yani kafirlere dost edilmemek. Ben sadece birkaç tane bariz örneği aldım. Kur'an-ı Kerim'de inanılmaz çok sayıda ayet var bununla ilgili. Bir başka dinden uzaklaşma sebebi arkadaşlar işlerin ters gitmesi. İşlerin ters gittiği için de insanlar dinden uzaklaşıyorlar. Çok ilginç değil mi? İnsan zanneder ki işi ters gittiği zaman insan Allah'a daha çok yaklaşır zanneder. Hayır diyor ki mesela işte o kadar diyor ibadet ettim hiçbir işim yolunda gitmedi diyor. Yani sanki bu dünyada bir karşılık bekleyerek yapmış o ibadeti ve Allah da sanki ona öyle bir söz vermiş gibi. Haç suresinin 11. ayeti bu konuda beni en çok etkileyen ayettir. Çok açık çünkü diyor ki insanlar içinde kimileri vardır ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Şartlı. Öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen yüz çevirir. Ben ya ala harf diyor ayet de kenardan kenardan kulluk eder. Yani benim Allah buna hizmetçi tanrı anlayışı deniyor felsefede. Yani Allah bana hep yardım etmelidir. Bana her yardım ederse ben mutlu olursam, sağlıklı olursam, bir yolunda giderse, param olursa o zaman Allah'a kulluk ederim. Çünkü bana bak iyilik yaptı. Ama bana benim işlerim ters giderse o zaman ben de ona Ters yaparım diyor adeta. Bu Haç suresi 11. ayet-i kerimeye burada tefsirden de uzun bir alıntı yapmışız bakarsınız. Rum suresi 33 ve 36. ayet-i kerimelerde de yine bu konu işleniyor arkadaşlar. Bir başka dinden uzaklaşma sebebi bunu da söyleyip bitiriyoruz. Nimetlerin azdırmasıdır ki ben bugün yaşadığımız sıkıntının bir yönünde bazıları için bu olduğunu düşünüyorum. Bunda da Zümer suresinin 8. ayet kelimesini örnek olarak almışım. İnsanın başına bir sıkıntı geldi mi Rabbine yönelip ona yalvarır. Sonra Rabbi ona katından bir nimet verince daha önce yalvardığını unutarak yolundan sapmak için Allah'a eşler koşmaya başlar. Ona de ki inkarcı tutumumla biraz eğlene dur bakalım. Gerçek şu ki sen ateşi boylayacaklardan birisin. Sümer suresi 8. ayet. Yani deminkinin tam tersi. Bazı insanlar işleri yolunda gittiği zaman... <gülüyor> Allah'a kulluk ediyorlar. işler ters döndüğü zaman vazgeçiyorlar. Bazıları da işler ters döndüğü zaman Allah'a yöneliyorlar. Bunlar mesela bize çok başvururlar. İşte şunun için ne okuyayım? Bunun için ne okuyayım? Çocuğumun şu işi için, kısmet için işte bilmem ne için ama sayır zamanda hiç sormazlar. Yani Allah'a kulluk etmek için ne okuyayım? Günlük ibadetlerimde işte neyi zikredeyim? Mesela bunu hiç sormazlar. Ne zaman bir ihtiyaçları varsa o ihtiyaç için hemen ibadetin, e, duanın dozunu arttırırlar. İşte onlardan bahsediyor bu ayet kelime. Ama ne zaman hayatları kolaylaşır, işte yerin göğün kapıları açılır onlara hemen Allah'ın yolundan. Yüz çevirirler diyor. Hepsinden Allah'a sığınıyoruz arkadaşlar. Bu akşam size en azından ayet numaralarının hepsine ulaşabildiğim benim efendim söylemiş oldum. Ama tefsirlerine giremedim. Çünkü takdir edersiniz ki çok fazla sayıda ayet kelime den bahsettik. Onun tefsirlerine bakmayı da size bırakıyorum. Bize bu imkanı verdikleri için Türge'ye ve teşekkür ediyorum. allah Teala hepimizin imanını yüreğinde sabit kılsın. İmanlı, ahlaklı... Efendim nesiller nasip etsin bize. Bir sonraki e, beraberliğimizde e, sosyolojik bulguların Kur'an-ı Kerim'de nasıl değerlendirildiğini göreceğiz. Bu konuda çünkü sosyolojik araştırmalar, çalışmalar yapılmış. Onları da size özetleyeceğim. Arkasından Kur'an-ı Kerim'de konunun nasıl, nasıl ele alındığını göreceğiz. Hepinize tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun.